1737 numaralı konu Hazreti Peygamber'in halifelik ve idaresi altındakilerin kendisi üzerindeki hakları hususlarında bir hutbe irat etmesi Evet Hazreti Ömer bir hutbesinde şanına yakışır bir şekilde Allah'a hamd senalar ettikten sonra insanlara Allah'ı ve kıyamet gününü hatırlatarak şunları söyledi Ey insanlar idareniz için başınıza geçmiş bulunuyorum şayet hakkınızda sizin en hayırlınız mühim işlerinizi en iyi şekilde takip edeniniz olacağımı ümit etmeseydim sizin başınıza, bu makama geçmeyi istemeyecektim, Ömer için yarın kıyamet gününde sorumlu tutulacağından korkarak sizin haklarınız hususunda kaygı ve üzüntü duyması kafidir, ben yalnızca Rabbimin yardımına güveniyorum, eğer Allah rahmetiyle, yardım ve desteğiyle Ömer'e yetişmeyecek olursa o hiçbir kuvvete güvenemez, Hz. Ömer bir hutbesinde şunları söyledi, Allah Teala beni sizin başınıza geçirmiştir, sizin için neyin en yararlı olduğunu biliyorum ve bu konuda Allah'tan bana yardımcı olmasını Diliyorum, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da beni yanlışlıklardan korumasını ve emrettiği şekilde aranızda adaletle hükmetmeme yardımcı olmasını temenni ediyorum, işlerimi ancak Allah'ın yardımıyla görebilirim, çünkü ben bir Müslümanım, zayıf ve güçsüz bir kulum, Allah'ın izniyle halifelik ahlakımdan hiçbir şeyi değiştiremeyecektir, azamet, büyüklük, yalnızca Allah'a mahsustur, kullarınsa bu konuda hiçbir hakları yoktur, sakın işinizden biri, Ömer halife olduktan sonra değişti, demesin, kendi nefsim için dahi olsa haktan ayrılmam, İçinizden zulme uğrayanlar, ihtiyacı olanlar ya da benden kötü bir muamele, ahlaka aykırı bir davranış görenler gelip bana haber versin, ben de sizin gibi bir insanım ve sizden biriyim, nefsiniz için dahi olsa hak ve adaletten, gizli ve açık her konuda Allah'ın takvasından ayrılmayınız, haramlardan kaçınıp namusunuzu koruyunuz, üzerinizde hakkı olanların hakkını veriniz, problemlerinizi elinizden geldiğince kendi aranızda halledip bana getirin değirmeyin ve şikayet gerektirecek şeylerden sakının çünkü bu konuda sizinle aramda herhangi bir anlaşma yoktur ve dostum olmanız da hiçbir şeyi değiştirmez birbirinizle iyi geçinmeniz beni sevindirir aranızda çekişmeniz ve sürtüşmenizse bana çok ağır gelir sizler ekin ve hayvanı bulunmayan ve Allah'ın sizlere getirdiklerinden başka bir şeyin olmadığı bir beldesinde oturmaktasınız Allah Teala sizlere birçok şeyler vadetmiştir ben bana verilen emanetin bilincindeyim ve büyük bir sorumluk altında olduğumu biliyorum, ben ancak Allah Teala'nın izniyle bana getirilen davaları halleder ve bunu da hiç kimseye havale etmem, uzakta olup da bana ulaşamayan davaları ise güvenilir ve halka nasihat eden memurlar göndermek suretiyle hallederim, ben emanetimi, memurluğu ancak nasihat ehli, güvenilir kimseye veririm.